Merhaba buğdayla tohumdan Hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben buğday derneğinden Oya Ayman. Bu hafta sizinle daha doğrusu sizi hepimizin gözünün kulağının olduğu bir yere götürmek istiyorum. Ankara'da göl başında Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşçülerinin toplandığı yere ee, biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir pek çoğunuz Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşü bundan e, Anadolu'nun pek çok yerinden bundan kimi bir ay önce kimi 20 gün önce kimi 15 gün önce çeşitli insanların çeşitli grupların e, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki çevre tahribatlarına dikkat çekmek için başlattıkları bir yürüyüş. Ee, i̇nsanlar dediğim gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinden yürümeye başladılar ve Ankara yakınlarında e, geçtiğimiz hafta polis tarafından durduruldular ve Ankara'ya sokulmadılar. Şimdi Gölbaşı yakınlarında e, çadırlarda kalıyorlar. Ankara'dan e, arkadaşlarımız e, çeşitli çevre grupları e, Anadolu tahribatına, Anadolu'daki tahribata ve yıkıma dikkat çekmek isteyenler e, oradaki e, arkadaşlarımıza destek oluyorlar destek yardımında bulunuyorlar fakat Anadolu'yu vermeyeceğiz ekipleri orada bir şekilde Ankara'ya girinceye kadar oturmaya devam edecekler şimdi mikrofonun diğer ucunda Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşçülerinden fotoğrafçı Saner Şen var merhaba Saner merhaba evet ne kadar zaman oldu Saner bir hafta oldu değil mi oradasınız bir hafta oldu. Bir haftaya yaklaştı. Evet, bir, hafta yaklaştı. Tam bir hafta olmadı. Evet. Geçtiğimiz cuma günü ulaştık gölbaşına. Hı hı. Evet. İşte e, cumartesi günü yola çıkıp son hesabı tamamlamayı düşünüyorduk Ankara yönüne. Yalnız polis engeliyle karşılaştık. İşte o günden bugüne e, bekliyoruz. Evet. Yolun tekrardan <gülüyor> açılmasını bekliyoruz. Onlar evet. açmadıkları için de burada e, Kampımızda, çadırlarımızda evet. konaklıyoruz. Açmama gerekçelerini tam olarak nasıl ifade ediyorlar Saner size? Öncelikle bunu 2915 sayılı kanuna muhalefet eden bir yürüyüş olduğunu söylüyorlar. Yani gösteri yürüyüşü olarak tanımlıyorlar. Biz yürüyüşümüzün bir gösteri yürüyüşü olmadığı konusunda bazı başvurularda bulunduk dedik yani böyle bir e, yürüyüş yapmıyoruz şu ana kadar da hiçbir polis engelliyle karşılaşmadık çünkü biz evet yolda hiç böyle bir engelle karşılaşmadınız, karşılaşmadınız değil mi? Hiç, hiçbir, hiçbir engelle karşılaşmadık Hı -hı. biz 2 Nisan'da Artvin'den yola çıktık Hı -hı. E, 48 gün sürdü 49 gün sürdü buraya ulaşmamız. Hı hı. Göl başına gelene kadar hani defalarca tabii polis tarafından ee, durdurulduk. Kimliklerimiz kontrol edildi, GBT kontrolleri yapıldı ama hiçbir zaman yürüyüşümüz engellenmedi. Toplu halde yürüyorduk, elimizde dövizlerle yürüyorduk, zaman zaman sloganlar atarak yürüyorduk. Ama hiç sorun olmamıştı ta ki Ankara'ya ulaşana kadar. Bu da valilik talimatıyla bu yürüyüşün durdurulması kararlaştırılmış. Cuma günü buruklar burada toparlandıktan sonra Cuma sabahı sabah birlikte hareket edecekken etrafımızın çok kalabalık bir polis ordusuyla sarıldığını fark ettik. Yaklaşık 700-800 polis vardı burada. Evet. Yani her taraf polis doluydu. Otobüsler, işte çevik kuvvetler, kasklar, kalkanlar, gaz bombaları. Ben yani tamam maruz kalmadık bir şiddete ama yani yürüyüşümüzün engellenmesi de bizim. Hı hı. Bizim açımızdan bir şiddettir. Çünkü bizim oradaki yürüyüş özgürlüğümüz engellendi. Biz 48-49 gündür yaptığımız yürüyüşün aynısını devam ettirmek niyetindeyiz. Tam olarak Şimdi nerede o... noktalanacaktı Sener? Yani şu anda hani yürüyüşe izin verildiği takdirde nereye gitmeyi ve ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani Ankara'nın merkezine ulaşacaktık Hı -hı. ve Ankara'da bir, bir basın açıklaması yapacaktık. Orada e, kalabalık bir kitle bizi bekleyecekti. E, zaten uzun zamandır internet üzerinden e, bir araya gelen ve gittikçe kalabalıklaşan bir gruptu. E, i̇nsanlar bizi Ankara'da bekliyorlardı. Çoğu bekliyorlardı. Buluşamadı Orada da bir, e, destek, destek grubu var, değil mi? Ankara'da da e, Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşlerine destek olan bir grup var bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani Türkiye'nin her tarafında var. Evet evet, her yerinde var. var, doğru. Her yerinde var. Yani bu tamamen internet üzerinden bir araya gelen insanlar. Ee, i̇şte medyada bol bol duyuldu tabii böyle bir yürüyüşün yapılacağı, işte Nisan ayında başlayacağı. Nisan'dan bu yana farklı farklı tarihlerde değişik bölgelerden insanlar yola çıktı. İlk çıkan grup Artvin'di. Sonrasında işte bu grupların hepsi rotalarını Ankara'ya doğru çevirerek kimileri yol üzerinde birleşerek Gölbaşı'na kadar ulaştı. Evet. Gölbaşı'ndan sonrasında işte biz bir bu da planda olmayan çok da böyle öngörmediğimiz bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldık. Saat 12'de grup bir araya geldi. Yürüme kararı aldı. Yürüdükten sonra da işte biraz ufak şaşırtmaca şey yaptık. Yani bizi bekledikleri yönden değil başka bir yönden karayoluna çıkmaya çalışınca bir 50 metre kaçırdılar bizi. Ama ondan sonra gelip işte bir barikat kurdular önümüze. Yanımızda develer var. Evet, o evet. develerin karayolunda tehlike. Arz yani söylüyorlar ama yani 100 kilometrelerce e, o develerle yürüyen insanlar var gölbaşına kadar. Evet bu insanlar böyle küçük... uçarak gelmedi sonuçta değil mi? Develerle tabii ki, karayolundan geldi. Hatta şehir içlerine girdiler. E, kimi zaman valiliklere misafir oldular. Hı hı. Develer valiliğin önünde bekletildi. İnsanlar içeride ağırlandı çaylarla kahvelerle. Yani şu ana kadar böyle bir tepkiyle hiç karşılaşmadık. Ankara özelinde farklı bir durum Yaşıyoruz. Buna karşı da işte yasal haklarımızı aramak için hareketi geçtik. Avukatlarımız bu yürüyüşü durdurma kararını kaldırmak için yasal yollara başvuracaklar. Hı hı. Biz de o yasal sürecin bitmesini bekleyeceğiz. O zamana kadar burada zorunlu konaklıyoruz. Evet aslında sonuçta Anadolu'da gerçekten çevre konusunda, doğa konusunda bu yıkımı çok yakından yaşayan ve Hayatları çok yakından etkilenen insanlar, yürüyenlerin çok büyük bir kısmı ve dertlerini anlatmak ve seslerini bir şekilde duyurmak için Ankara'ya gidiyorlar. E, bu kadar yolu yürüdüler ve 20 kilometre kala böyle bir engelle karşılaşmak gerçekten çok şaşırtıcı. Sonuçta yapılacak şey, senin de dediğin gibi Ankara'da e, yetkililere bir şekilde e, bu duyuruyu, bu sesi duyurmak ve ondan sonra da e, bir şekilde... E, komo da e, bunu duyurmak. E, bunun e, Ankara'nın önünde e, girmeden önce duyur, e, durdurulması bana e, çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü e, bu 20 kilometre neyi değiştiriyor sence? Yani neden e, yani sadece evet neden Ankara'da evet, durduruldunuz? Durduruldu <gülüyor> ya Ankara Bilmiyorum sanırım başkent olması hı hı. nedeniyle e, özellikle bu bölgede bir hassasiyet var. Aslında kanunlar Ankara için özel bir e, durum yaratmıyor. Buna hak da tanımıyor. Hı hı. Ankara'da şu kurallar uygulanır gibi bir ayrım da yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı farklı illerinde hangi kurallar uygulanıyorsa burada da o kurallar Elbette. uygulanıyor. Yalnız işte burada... E, Yereldeki en yetkili isim işte valinin e, özel bir yetkisi var zannediyorum. Bize söyledikleri o valilik talimatıyla yürüyüşün durdurulduğunu söylüyorlar. Evet. Yani Şimdi tabii bizim hesapta olmayan bir e, konaklamamız söz konusu. Evet burada. şimdi ne yapıyorsunuz evet, orada hiç... ne, nasıl kalıyorsunuz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz? Ya asıl sıkıntı orada zaten. Hı -hı. Yani yiyecek, içme konusunda çok bir sıkıntımız yok. Ama e, şimdi bu bölge bizim günübirlik konaklamayı planladığımız, o nedenle yerleştiğimiz bir bölge. Hı -hı. E, burada bir petro istasyonu var. Hemen yakınımızda, yani bizden bir e, 100 metre uzakta bir petro istasyonu var. Zaten o petro istasyonun yakındaki alanda hani böyle bir kamp kuracağımızı haber verip. ...onların da olumunu alarak yerleştik. Ama sonrasında hesapta olmayan bir konaklama ortaya çıktı. Şimdi buradaki gruplar beklerken onlardan çok çok daha kalabalık bir polis ordusu bekliyor bizi. Polis otobüsleri yolun kenarında, yolun bir şeridi dubalarla kapatılmış durumda. Evet. Petrol istasyonunun içinde onlarca polis aracı var... İçerideki restoranın masaları polislerle dolu. Siz kaç Velastalı, kişisiniz sana? E, bizim sayımız değişiyor. Yani evet. bazı zamanlarda 20-25 kişi civarında oluyoruz. Bazı zamanlarda 50 kişi oluyoruz. Hı -hı. Yani, e, Ankara'dan gelip giden, sürekli gelip giden insanlar var. Hı -hı. İşte partilerden ziyaret edenler var. Milletvekili adaylarından ziyaret evet. edenler var. Demokratik kitle örgütlerinden ziyaretler başladı. Onlar i̇şte, bu konuyu meclise taşıyacaklarını bir şekilde ifade ediyorlar mı hiç yapılan görüşmelerde? E, tabii ki yani gelen, Hı -hı. E, şimdi şu dönem seçim öncesi bir dönem evet. tabii ki hepsi çok çok ılımlı, çok çok büyük vaatleri var. iktidara geldiklerinde böyle sorunların yaşanmayacağını söylüyorlar ama e, biz gelmiş geçmiş hükümetlerden Az çok biliyoruz durumun nasıl olduğunu. Hı hı. Oylar sayıldıktan sonra, iktidar birlendikten sonra e, her hükümet birbirine benzemeye başlıyor. Özellikle de doğa konusunda. Yani şu anda çok büyük bir yıkım yaşanıyor Türkiye'de. İnsanlar bundan bir haber. Şehirlerde yaşayanlar o şehir hayatının koşturmasında e, kırsalda neler olup bittiğinden habersiz. Habersiz doğru. E, bizi de işte... E, Böyle iş gücü olmayan <gülüyor> çevreciler <gülüyor> olarak hissediyor bir kısmı. <gülüyor> yani gazetede çıkan haberler de çok fena. Biz ondan çok rahatsız evet, evet. haberlerde sürekli adımız çevreciler olarak geçiyor. <gülüyor> Çevreci adına çok karşıyız. <gülüyor> Çevrecilik tanımına da karşıyız. <gülüyor> ee, doğa Severliği, doğa korumacılığı e, ve özellikleri yaşam alanlarımızı korumak için hı hı. yürüttüğümüz bu mücadeleyi sadece bir çevrecilik olarak nitelendirildiği zaman evet. e, eksik kalıyor. Bizi tam olarak evet. tanımlamıyor. Çünkü biz e, sadece doğa korumaktan öte bir amaç için bulduk. Evet, sonuçta İnsanların, aslında gıdayı da korumak istiyorsunuz. Tarım alanlarını da korumak istiyorsunuz. Suyu da korumak istiyorsunuz. Toprağı da korumak istiyorsunuz. Belki, yani bunların hepsi aslında yaşam bizim hakkı. Için, bizim için su su her her canlının en doğal hakkıdır. Evet. Yani su su parayla satılabilecek bir şey değildir. Yani suyu suya bir sahip belirlenemez. Evet. Yani şu anda Türkiye'deki bütün dereler 49 yılına Hidroelektivik santral yapacak şirketlere satılmış durumda. Yani satılacak da demiyorum. Hepsi satıldı. Hepsinin artık sahibi var. Ee, hem de kot kot birden fazla sahibi var. İşte 1000 metre ile 1100 metre arasında bir şirketin 1100 metre ile 1200 metre arasında başka bir şirketin. Bir vadide 30 tane 35 tane santraler rastlıyorsunuz. Yani bunlardan birkaç tanesinin yarattığı yıkımı görseniz. Yani e, eminim bizim yanımızda çadırınız, kurar evet. hiçbir yere kalkmasın. Ee, i̇stersen bu yıkım konusunda e, bütün bu e, 49 gün boyunca neler gördüğünü bir e, Kazım Koyuncu'dan bir e, e, şarkı çalmak istiyorum ben. E, ondan sonra senden dinlemek istiyoruz e, bu yıkımın e, nasıl ki. olduğunu. E, Gelavera Tabii. Deresi adlı parçayı dinliyoruz Kazım Koyuncu'dan sonra Saner Şen'le e, konuşmamıza devam edeceğiz. Gittin gittin beni oy koy verdin gittin beni Allah'ımdan bulasın oy Allah'ımdan bulasın Kimse almazsın seni kimse almazsın seni yine bana kalasın Kimse almazsın seni oy kimse almazsın seni Yine bana kalesin Söyledim senin aşkın Hiçme düşünme dün sen ay Sevdun böyle Sevdun böyle alar. Hiçme düşünme sen Hiçme düşünme dün sen Sevdun böyle alar, Sevdun Gele oy gele ver adresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin Bir çahımın yarası, yüzünden silinmesin Oy yüzünden silinmesin hiç canın yarası Söyledim senin aşkın Ciğerlerimi dağlar Hiç mi düşünmedin sen hiç mi düşünmedin seni, Oy, sevdun böyle ağlar Sevdiğin böyle ağlar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin seni, Oy, sevdiğin böyle ağlar Sevdiğin böyle ağlar Hiç mi düşünmedin sen İçinde düşüm edim seni a Kazım Koyuncu'dan Gelevera Deresi adlı parçayı dinledik. Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşçülerinden. Gölbaşı'nda şu anda Ankara'ya girmeyi bekleyen Saner Şen'le devam ediyoruz konuşmamıza. Saner, bu yürüyüş boyunca ne tür tahribatlarla ve ne tür manzaralarla karşılaştınız? Onları anlatıyordun. Devam edebilir misin? Nelerle karşılaştınız? Biz Doğu Karadeniz bölgesinden çıkan kervandaydık. Artvin'den yola çıktık 2 Nisan'da. Ee, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ordu, e, bu bölgeler zaten hidroelektrik santrallerin en yoğun olarak bulunduğu bölgeler. Orada yaşanan yıkım çoğunlukla olarak hidroelektrik santrallerden e, bir miktarda madenlerden e, dolayı yaşanıyor. Yani hidroelektrik santraller orada bir bir adına inci gibi dizilmiş projeler böyle artık önüne gelene dağıtılmış e, hiçbir denetleme yapılmıyor her vadinin içerisinde yaşanan bu yıkımdan çok ciddi şekilde rahatsız insanlar var yani gönülleri bizimle birlikte onu biliyorum e, şartlar uygun olmadığı için bu kadar uzun bir yolculuğa yanımızda yer alamadılar onların arasından gelen insanlar da var tabii ki yanımızda işte Trabzon'dan arkadaşlarımız var Artvin'den arkadaşlarımız var Giresun'dan, Ordu'dan arkadaşlarımız var ...hepsi bizimle beraber. Çok e, bu, bu yaşanan yıkım devam ettiği e, takdirde çok yakın zamanda o vadilerde yaşayan insanlar oradan göç etmek zorunda kalacak. Ve şehirlerdeki o yığılmış nüfus çok çok daha fazla artacak. Yaşamlarımız çok daha zor bir hale gelecek. Ayrıca kırsal hayatın son bulmasıyla e, kendi ürünlerimizi de üretemez hale geleceğiz. Ve tamamen ithal dışa bağımlı bir e, hayata maruz kalacağız. Hı -hı. Bunu durdurmak için yola çıkan insanlarla değilim ben yani Doğu Karadeniz'den gelen insanlarla ama bu sadece bununla bitmiyor tabii ki madenler var, termik santraller var, nükleer santraller Hı -hı. var, işte e, GDO'lu ürünler, hibrit tohumlar, Türkiye'nin e, doğayla alakalı yaşamındaki sıkıntılar hiç bitmiyor. Çünkü Hı -hı. doğa artık bir meta, bir mal olarak görünüyor, alınır satılır, üzerinden kar elde edilir bir mal olarak görünüyor asıl problemimiz bu. Evet. Evet bu dere bu ağaç bu toprak bizim bizim canımız o yoksa biz de yokuz diyor Anadolu yürüyüşçüleri ve bu yüzden Ankara'da e, seslerini duyurmak için e, göl başında <gülüyor> bekliyorlar. Senarson e, bir duyuru yapmak ister misin buradan e, açık evet, dinleyicilerine? Evet yani şu anda e, çok e, zor şartlarda, sıkıntılı şartlarda kendi eee eylemeğimizle yaptığımız derme çatma bir tuvaletle ihtiyaçlarımızı gidererek burada yaşıyoruz e, ve yolumuzun açılması için bekliyoruz. E, sadece doğal severleri değil, e, hayata yaşama duyarlı e, herkesi bu bölgeye e, bize destek vermeye çağırıyoruz. Biz onlara e, gidemedik, yürümemize izin vermediler. Onlar bize gelsinler diyoruz. Hepsini burada destek vermeye çağırıyoruz. Evet. Saner e, çok teşekkürler. E, size e, sabır diliyoruz. E, umuyorum Ankara'ya en kısa zamanda girer ve sesinizi çok daha geniş kitlelere ve yetkililere e, duyurma imkanı bulursunuz. Çok, çok teşekkürler. Ufacık bir hatırlatmamı kusura bakmayın unuttum. E, bu yürüyüş sırasında bir e, Berkay Kuyuzu adlı arkadaşımız... Evet. E, Efeci bir kaza geçiyordu ve yaralandı. Şu anda Hacette Partisi'nde tedavi şimdi? görüyor. Ona da acil şifalar diliyor. Bir an evet. önce aramıza katılmasını bekliyoruz. Evet. Bunu da eklemek istedim. Çok te teşekkürler Sener. Berkaya da acil şifalar diliyoruz. Ee, size güç ve sabır diliyoruz tekrar. Teşekkür ederiz. Ee, kolay Hoşçakalın. gelsin. Evet e, Saner Şen Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşçileri adına e, çağrıda bulundu ve e, bir şekilde bütün kamuoyunu e, Anadolu'daki tahribata e, dikkatini çekmek ve kamuoyunun bu konuda biraz daha duyarlı olması yönünde bir çağrı yaptı e, ve e, aynı şekilde hükümet yetkililerine de doğada, e, doğal yıkım konusunda e, hem kanunlar hem de uygulamalar da çok daha duyarlı davranması konusunda bir çağrı yaptı diğer Anadolu yürüyüşleri adına aslında ben bugün programı başka bir uygulama ile uygulamaya yönelik bir protesto haberiyle kapatmak istiyorum Ali Sami Yen Stadyumu biliyorsunuz yıkıldı yerine Residence ve e, ofisler yapılması planlanıyor, çok katlı binalar yapılması planlanıyor. Ancak e, Şişli Çevre Platformu ve e, İstanbul'a, şehrine, mahallesine, havasına, suyuna, sağlığına, çevresine sahip çıkan bir grup insan 29 Mayıs Pazar günü saat 11'de Şişli Camii önünden Ali Samiyan Stadı'na yürüyecek ve e, hem e, Ali Samiyan Stadı'nın, yıkılan Ali Samiyan Stadı'nın alanının yeşil alan olması hem de depremde toplanma merkezi olması için çağrıda bulunacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım katılmak isteyenler için. Her zamanki gibi programı bugün Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da açılmakta olan Buğday Derneği tarafından denetlenen yerel yönetimlerin ortaklığıyla kurulan %100 ekolojik pazarlara sağlıklı gıdayı e, korumak ve e, sağlıklı gıda e, üreten çiftçiyi desteklemek e, ve sağlıklı beslenmek için e, bu pazarlara sizi davet ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.